Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhaba ben Mesut Varlık Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz e, Bugüne kadarki programlarda Daki konuklarımın neredeyse tamamını daha önce tanıyordum. Belli bir yakınlığımız vardı ama bu akşamki konuğum en eski tanıdığım diyebilirim ve en yakın olduklarımdan biri. Ali Hançer bu akşamki konuğum. Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümünden lisanstan arkadaşım. Aynı zamanda Nesin Vakfı üyesi. Aynı zamanda Nesin Vakfı yayınlarının kurumsal tanıtım müdürü. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk sağ olasın. Ee, bu akşam e, Ali ile Ali Hançer ile e, Aziz Nesli'nin e, arşivinde bulunan yani e, sağlığındayken yayınlanmamış e, daha doğrusu bir araya getirilip toplanmamış e, yazılarından oluşan e, son eseri son yayınlanan kitap olan e, Sanat Yazıları kitabı üzerine e, sohbet edeceğiz. E, dilersen önce e, bu kitabın hazırlanma sürecinden Bahsedelim. Ee, şimdi Aziz Nesin öldüğü zaman biliyorsun e, 1500 dolayında bir dosya çıktı. Evet. Ve bu dosyaların e, kimisi eski yazıydı, kimisi Aziz Nesin e, Türkçe yazmış. Yani e, Latin alfabesiyle. Tabii Latin alfabesiyle. Dolayısıyla bütün bunların e, değerlenip toparlanması, hani Aziz Nesin bugüne kadar yüzden fazla eser yazdı ama... Ee, bu arşiv ortaya tamamen çıktığında herhalde bir o kadar da e, kitap çıkacak demektir buradan. Ee, burada Salih Bora ve Esin Pervane arkadaşlar e, işte bu arşivde çalışıyorlar. E, böyle de bir kitap hazırladılar. Hani aznesinden bir 1960'larda, 70'lerde ve 80'lerde e, çeşitli... ...dergilerde, sanat dergilerinde... E, ...günlük gazetelerde yazdığı yazıları... E, ...çoğunlukla... ...tiyatro e, ve... E, ...bunun özelliğinde tabii... ...öncelikle... E, ...dünyanın e, yani... ...batı tiyatrosu... ...onun üzerinden e, bu batı tiyatrosunun... ...örnek vermesindeki amaçla tabii kendi tiyatrolarının... ...niçin yazdığını... Hı hı. ...falan biraz daha açıklamak oldu. Onların altyapılarını da tabii, veriyor. Tabii, ve tabii. E, kitabı... Ee, baştan sona e, okuduğunuzda aslında 1960'lardan dediğin gibi 80'lere kadar yani bir 20-25 yıllık e, süreç içerisindeki bütün Türkiye'deki, e, Türkiye özelindeki daha doğrusu e, şeyi, sanat gündemini, iklimini ve panoramasını Aynen öyle. görebiliyorsunuz. Aynen öyle çünkü e, hani bu kitap şunun için de önemli e, özellikle e, belirtmek istiyorum hani tiyatro konservatuvar öğrencileri için bence bir başvuru niteliğinde hani evrensel ve hocaları için de tabii ki tabi ki hani e, her zaman başvurulabilecek bir kaynak niteliğindedir bence. Veznesinin tiyatrolarını da aslında o tiyatrolarda vermek istediklerini de çok iyi anlatan bir eser diye düşünüyorum. Evet bir de e, kitabın içerisinde tabi e, tabii yazıların Yüklü bir kısmı dediğin gibi daha önce dergilerde işte tiyatro program broşürlerinde kitapçıklarında yayınlanmış vesaire yazılardan oluşuyor ama bir kısmı da ilk kez gün yüzüne çıkıyor. Tabii tabii. Tamamen eski yazıyla kendisi yazmış ama herhangi bir yerde yayınlanmamış yazıları Esin ve Salih'in şeyle çalışmasıyla ilk kez gün yüzüne çıkıyor. Aynen öyle dediğin gibi yani bütün bunların... Ee, ...gün ışığına çıkarılması... ...aynı zamanda vakıf olarak... E, ...gerek vakıf olarak... ...gerek nesin yayınımı olarak bizim bir borcumuz... ...yani Hazreti Nesin... Evet. E, ...günün birinde herhalde laf olsun diye... ...biriktirmemiştir bütün bunları... Yani, ee, ...gün ışığına dostum. çıkması için... ...biriktirmiştir hani... E, ...tabii hiçbir insan ölümsüz olmadığı için... <gülüyor> ...çok uzun süre yaşayabileceğini... ...falan düşünüyor... ...hani günün birinde şunu da yazarım... ...bunu da yazarım deyip... E, Tonlarca dosya biriktirdi. Ee, şimdi e, bizim için önemli olan bunların e, ivedilikle e, okurlarla buluşturmak. Evet ve e, şeydeki işte o e, eski yazıdan e, Latin alfabesine e, çevrimi sırasında mesela kitapta e, bazı noktalarda şeyler var. E, okunamamış. E, kısımlar var. Onlar e, olduğu gibi o eski yazı o, haliyle bırakılmış tabii tabii falan. O, çok, o, çok hoş özelliği bir özelliği şey de tabii. var orada. çok yani. güzel bir şey. o e, şöyle yapıyoruz. Bir, eğer bir sonraki basıma kadar mesela mumhalalarda böyle e, mumhalalarda bakıyoruz. bazı Okunamayan kelimeler var. Hı hı. onları fotoğraf olarak oraya koyuyoruz. Evet. E, eğer bir sonraki basında basıma kadar okunabilmişse o kelime onu düzelterek yeniden koyuyoruz oraya. Peki Mumhalalar da e, azinesinin vefatından sonra arşivden çıkan kitaplar. Aynen aynen öyle. E, i̇ki cilt e, Mumhala onlar? iki cilt. Başka e, Mumhala bir ve Mumhala iki. E, bunun dışında o eski Türkçeden çevirilen e, birlikte yaşadıkların birlikte öldüklerin bayağı evet, o... e, oldukça hacimli bir kitap ve e, Türkiye aydınları hakkında azinesinin... Ee, bir kısmıyla mektuplaşmaları bir kısmı hakkında kenel, genel genel kendi değer yargıları e, bunları içeren bir anın niteliğinde oldukça önemli özellikle son bölüm Yusuf Ziya Ortaş'la e, bir, aslında bir ara şey düşüncesi vardı o Yusuf Ziya Ortaş bölümünü hmm. başka bir cilt yapalım mı diye hmm, hmm. düşünüyorduk fakat e, netice itibariyle tek cilt yaptık e, ama oldukça önemli yani e, bizim e, Edebiyattan işte şiirden vesaire bir sürü Bütün adam entelektüel dünyanın. Entelektüel dünyanın e, bir e, panoraması niteliğinde. Evet yani o, o kitapta neredeyse e, hani 60'lardan işte 90'ların başına kadar e, aklımıza gelecek ve gelmeyecek... Hemen bütün e, isimlerle ilgili ya yazışmalar ya fikirler vesaireler var. O hakikaten çok önemli bir arşiv kitap aslında. Aynen kesinlikle öyle. Peki şeydeki e, şeyin e, azinesinin tiyatro yani şeydeki sanat yazıları e, kitabındaki e, yazıların yüklü bir kısmı tiyatro ile ilgili. Ama e, kendisi de sağlığında birçok tiyatro oyunu yazdı. Ama onların uyarlanma ...süreci yani daha doğrusu sahneye taşınma sürecinde çok da kolay değildi sanki. <gülüyor> Aynen öyle. Şimdi insan hazinesinin olunca tabii onların yani hazinesinin yazdığı bir eseri sizin oynamanız en azından 1960'larda, 70'lerde falan daha zordu. İşte bir... Tiyatro metnini şeye gönderiyor, e, şehir tiyatroları veya devlet tiyatrolarının seçici kurullarına gönderir hani o sezon... repertuarı oynanan, alınması evet, için, evet repertuar alınması için o sene. E, fakat e, raporlar yazılıyor işte şu şu nedenden dolayı e, tiyatrolarınız şey eserinizi e, bu seneki repertuar alamıyoruz falan. E, bunlar bana biraz şey gibi geliyor yani e, bahane gibi geliyor tabi yani yoksa azinesin Yazdığı tiyatroların hakikaten e, şey değil öyle basit oyunlar değil hani evrensel nitelikteki diğer oyunlarla karşılaştırılabilecek bir nitelikte. E, elbette Örneğin, zaten e, o zamanlar e, şey yapılan geri çevrilen e, oyunların neden sonrasında e, defalarca e, tabii, oynandığını tabii. açıklayamazlar. Aynen öyle. E, mesela, bu konuda çok yani ne kadar evrensel, evrensel olduğunu gösterme açısından bir... Ee, örnek de çıkmıştı hatta ee, taraf gazetesinde 27 Mart 2010 tarihinde e, Aziz bir oyunu vardır biliyorsun. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Meşhur. Ne kadar evrensel olduğunu sanıyorum bu örnek daha iyi e, açıklar. E, Britanya'da yani tam da Aziz bir hikaye e, yaşanıyor. E, savaş e, gazisi bir adam Edward Jones diye bir adam. Evet. Yani daha önce işte arka, aynı saflarda çarpıştığı arkadaşlar şey olarak e, işte madalyalarını falan hmm, almışlar hmm. ve e, Edward da sürekli gidiyor onları falan seyrediyor. E, Törenler önce, yapıldığında. Tabii tabi, önce önceleri bunu pek önemsemiyor ama e, zaman geçtikçe tabii bu biraz dokunuyor adama. E, neden Onların benim bir madalyam falan yok diye bakıyor. E, karısı hükümete başvuruyor ve şey diyorlar işte merhumun diyor ölüm belgesini getirirseniz gerekli işlemleri falan yaparız. Fakat bunları telefonda söylüyorlar karısına. Karısı da diyor ki yani bütün bunları bana telefonda söylüyorlar ama benim kocam da bu arada yanımda yani, yani. ölmüş falan değil. Merhum yanımda oturuyor. Tabii tabii. Dolayısıyla uzun bir yasal süreçten sonra yaşadığını e, ispat eden yaşadığını ispat eden e, belgeleri falan alıyor ve ondan sonra madalyalarını falan alıyor. Tamam. Bunu işte tam da bu nedenle. Yani ta Britanya'da bile azinesinden örnek verilebilecek bir olay yaşanabiliyor. Evet çünkü azinesinin eee bütün kitaplarında yani bir an şöyle bir durdum hani bütün diyebilir miyiz diye evet yani bütün e, yazıp çizdiği her şeyde aslında bir e, bir yanıyla e, Türkiye özelindeki e, toplumsal siyasal ekonomik e, durum söz konusuyken diğer ayağı da her zaman için e, dünyada olmuştur. Ve e, orada şunlar şunlar yapılırken burada bunlar bunlar neden böyle ya da tam tersi sorgulamasını hep yapıyordu. Tabii tabii yani e, işte, tabii, Aziz Nesin zaman zaman e, işte 1990'larda hani, Türk halkının şu kadar aptaldır dediği zaman evet. e, bu e, kötü niyetle söylenmiş bir şey değildi tabii. Yani Aziz Nesin'in yani. bu halkı ne kadar çok sevdiği e, hatta Nesim Vakfı'nı kurması da bu halka olan borcunu bir ödeme biçimi. En büyük, en büyük göstergesi. E, dolayısıyla hani bu insanları yani Türk halkını Düşündürmeye sevk etmek. Bütün amaç bu. Yani bir şey olmuyorsa bunun nedenini. Bize her zaman şey söylerdi. Yani düşünün. İlla bir şeyin yani sonucunu bulamayabilirsiniz. Ama en azından neden öyle? Neden başka türlü değil de niye böyle? Bunun nedenini düşünmeniz lazım. Düşünmek illa da e, yani her zaman sonuç alabileceğiniz anlamına gelmez. Ama düşünmek, düşünmek, düşünmek. Onun üzerine bir en azından gidebilmek, sorgulamaya devam etmek. Aynen öyle, evet, evet. Peki e, şimdi Azizini 1995'te kaybettik. Evet. Dolayısıyla üzerinden e, 17 yıl. 17 mı? yıl. 17 yıl geçti. E, bugün Azizinin eserlerine e, olan şey nedir? E, ne derler? E, ilgi talep. Ilgi ilgi talep e, ne durumda? Şimdi e, aslında. Ee, bu bizim için hem e, gurur verici hem de yani bu aslında bizim yaptığımız çok fazla da bir şey yok. Burada devasa bir adamdan bahsediyoruz. Aziz Nesin söz konusu olan. Evet. Ee, Aziz Nesin mesela sağlığında e, bugüne kadar e, sağlığında 160 bin dolayında kitap satılıyordu. Senede. Evet senede. E, bugün ulaştığımız miktar aynı 160 bin. Aynı yani hala evet. yaşıyoruz. Hala yaşıyor. Dibi evet. e, şey satışlar devam ediyor evet. ama bu evet. e, çok garip bir durum. E, garip bir durum bir yani, taraftan da e, azinesine olan gereksinmenin bir sonucu belki de. Yani insanlar hala e, bir şey bekliyorlar yani bir e, azinesinin kitaplarını yeniden başa dönüp okuma gereğini hissediyorlar. Yani ne, nerede ne demek istedi bunları yeniden yorumlama çabasında var diye düşünüyorum. Şimdi sen bunu söylerken bir an aklıma şey geldi. Bu bir anlamıyla da e, insanların e, mizah okumaya, iyi mizah okumaya e, ihtiyaç duyduklarını da gösteriyor sonuçta. Yani Sadece e, azinesine jest olsun diye senede 160 bin kitap alınmaz. Elbette. Mizah e, okumaya olan ihtiyaç ama öte yandan da bugün e, doğru düzgün bir e, mizah yazarı çok da varmış gibi gelmiyor bana. Yani doğru kastım şey hani Aziz Nesin e, anlamında hani oyunda yazan, e, mizah öyküleri de yazan vesaire. Ya bütün e, yani bir mizah yazarının yetişmesi oldukça zor. E, bakın e, Aziz bu tiyatro oyunlarını falan yazarken hatta şey diyorlar. E, i̇şte yaptığı işi mizahı gülmeceyi e, küçümseyip Ondan oyun yazıyor. Şey sanki. Ki, e, e, yani, oyun e, olarak tragediye e, yazıyor sanki. Adam. Elbette yani öyle bir şey yok ama insanların e, bakış açıları böyle. E, mizah, Azize'nin başta şey söylüyor yani ben e, bu yazdıklarımı insanları ağlatsın diye yazıyordum. Ama bakıyor <gülüyor> ki ben bunları yazınca insanlar gülüyor ve devam ettim ben de diyor. Şey güleriz ağlanacak halimize. Aynen öyle tabii yani. Mizah yazarı e, aslında e, bu Anadolu coğrafyasında bunun için e, yeterince kaynak var. Hatta bunun için bir örnek de var. E, ya Aziz Nesin nasıl böyle şeyler yazıyor falan diye bir Japon, yanlış hatırlamıyorsam bir Japon Türkiye'ye geliyor falan. Böyle konuk oluyorlar, e, Aziz Nesin'e konuk oluyor. İşte beraber dolaşıyorlar falan. E, sonra dönünce şöyle diyor. E, aslında iş Aziz Nesin'de değil diyor, kaynağı çok diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu ülkeden... <gülüyor> tabii aslında yani e, mizahçının ama iyi bir mizahçının yetişmesi için e, toplumsal koşullar oldukça uygun. Özellikle Türkiye. Temelinde evet, şey. tabii söylüyorum. E, ama... Niye çıkmıyor? Doğrusu merak olsun. Bunun üzerinde düşünmemiz lazım yani belki Yani bugünkü mizah... Neyse peki tamam. <gülüyor> ee, şey yapmayayım. <gülüyor> Kendi kendime olay yaratmayayım. Ee, peki şu arşiv e, meselesi çok e, önemli. Çünkü sadece e, bir yazarın ardında kalan dosyaların e, derlenip toparlanıp kitap e, haline getirilmesinden öte bir şeyler yapılıyor. Nesin Vakfı'nda. Evet. Ondan biraz konuşalım istiyorum. Şimdi yakın bir zamanda e, bu arşiv için hani dijital ortama aktarmak için e, projeler falan yaptılar arkadaşlar. Arşivin tamamı. Tamamını. E, çünkü zaten tamamı bir kere elden geçti. Yani hangi dosyada ne var biz Biliniyor. şu an e, görebiliyoruz. Ama bunun hani kağıdın ömrü bellidir. Yani bunun içinde fax kağıdı da var. E, işte, ne istiyor? Selpak mendillere yazdığı notlar da var. Bütün bunları bir gün elden çıkacak. Dolayısıyla bunları kalıcı hale getirmek için işte arkadaşlar Tarkan Aras olsun, Esin Pervane Bora e, Salih Bora olsun e, bunun üzerine çalışıyorlardı ve bir e, proje hazırladılar. Bunları çeşitli yerlerden teklif almak suretiyle e, projelendirdiler. E, şu an işte onun için e, bekliyoruz. Bu arşivleme olayı yakın bir zamanda e, başlayacak diye düşünüyorum. Bu bizim için e, önemli çünkü o zaman hani ayrıntı, ayrıntılı olarak hani hangi dosyada ne var yani bir arama yapıldığı zaman bir konuda arama yapılacaksa oradaki bütün dokümanlar görülebilecek. Bu açıdan önemli ve daha uzun süre e, bunlardan yararlanmanın yolu da sanıyorum bu. Ama tabii bu aynı zamanda şey için de faydalı bir şey olacak. Yarın öbür gün Aziz arşivinde araştırma, çalışma yapmak isteyecek insanlara da açılacaktır tabii, diye tabii, tabii. tahmin ediyorum. Yani vakfın biliyorsun çok daha önceden de vakfa gelmiştin. Kendin de gördün. 1955'ten 95'e kadar bir gazete arşivi var. Evet, muazzam bir arşiv. 30 bin dolayında kitabın olduğu... E, muazzam iki tane kütüphane var. E, bunları da biz düzenlemiştik. Yani, bu, amacımız bütün bunları halkın kullanımına sokmak. Yoksa e, sadece oradaki e, çocuklar veya gençler için değil. E, muazzam bir araştırma ortamı aslında orası. Peki şey de e, şimdi tabi aznesinle e, uzun yıllar birlikte yaşamış biri olarak. Ee, onun sonradan işte bu yazılarını vesairelerini okurken ee, vakıftaki yaşadıklarınızdan ee, şey yaptığın böyle a evet bu böyleydi falan gibi hatırlamalar ee, anılar geliyordur muhakkak. O benim aklıma gelmişti tabii özellikle bu sanat yazıları kitabını okurken ee, orada Genco Erkal ilgili bir bölüm okurken aklıma bir şey geldi ha, böyle bir şey yaşamıştık diye sanıyorum. Ortaokulda falandım yani 1993-94 civarı falan. Bir toplantıda şey sordu yani ne olmak istediğimizi sormuştu Azamca. Herkes işte polis, itfaiyeci. Ben o zamanlar orman mühendisi olmak istiyordum mesela. Sıra Süleyman'a gelince Süleyman dedi sen ne olmak istiyorsun dedi Süleyman da şey dedi. Tiyatrocu olmak istiyorum Aziz Amca dedi ben. O zaman desene dedi işim bayağı zor. Ömrümüzün sonuna kadar sana bakacağız dedi. <gülüyor> <gülüyor> Tiyatro meselesinden çok fazla para kazanamayacağını bildiği için. Ee, sonraki şeyi oldukça enteresan tabii yorumu. Süleyman'a şey söylemişti. Yani Türkiye'de tiyatrocu olacaksan en az en az genco erkal kadar olmalısın. Yoksa olmaz. Hı hı. Yani, yani bugün de gördüğümüz e, tabi çok değerli tiyatrocular mutlaka var. Evet. E, ama e, Genco'nun e, yeri tabi e, başka hem Aziz nezdinde hem bizler açısından. Peki e, şeyi e, tabii bu arada şeyi de belirtelim. E, bu soruyu soran ve e, bu yanıtı alan Süleyman da. ...şu anda Nesim Vakfı'nın başkanı. Evet. Hale, <gülüyor> Tiyatrocu tiyatro <oyuncu>. falan değil. <gülüyor> o, olamadı ama... E, ...vakfın başkanı <gülüyor> oldu. Evet. Ya, bu bizim için... E, ...oldukça... ...güzel bir olay tabii. Yani vakıftan... ...çünkü... E, ...Nesim Vakfı gibi bir yerde... E, ...dışarıdan... ...sizin işe alarak... E, ...işe aldığınız bir adam... ...oranın ruhunu... ...iç yapısını tam bilemez. E, dolayısıyla... ...hani... İçeriden yetişen bir adam vakfın başında olması son derece önemli Başka, çünkü geçmiş tecrübeler, sahiplenme açısından orayı daha farklı nasıl bir yer yapabilirim, ne katabilirim bütün bu düşüncelerle sürekli bir motivasyonla hareket ediyorsun. Dolayısıyla Süleyman'ın işte iki yıl önce bu gerçekleşti. iki yıl önce Ali abi bütün sorumluluklarını Süleyman'a yaptı. Devrettim mi diyeyim yükledim mi diyeyim artık <gülüyor> <gülüyor> e, yükledi diyeceğim çünkü e, çok zor bir şey tabi bu yani evet. e, Süleyman hakikaten e, kolay gelsin ya yani buradan e, bizde tabi elimizden geldiğince Süleyman'a yardımcı olmaya çalışıyoruz ama Nesin Vakfı gibi bir yerin sorumluluğunu taşımak Tabii e, oldukça çetin bir mesele. Evet, evet. E, peki son e, şeye girdik artık. Son soruyu da şeyi sorayım. E, e, Aziz Nisli'nin meşhur e, çok yazma e, şeyi vardır. Hem e, bununla övünür, e, hani boyumdan e, yüksek kitaplar yazdım diye. Ama bir yandan da e, bu sanat yazıları, son kitabındaki sanat yazılarının içinde de e, birkaç yerde... E, ...ekonomik nedenlerle bu kadar çok yazmak zorunda kalmamak isterdim e, tabii diye bir yani. vardır. <gülüyor> e, birinci nedeni tabii en başta şey ekonomik zorunluluk. yani evde yedi sekiz kişi varken e, sizin az çalışmanız söz konusu olamaz. Nasıl geçindireceksiniz evi? E, böyle bir zorunluluk var. E, fakat hani çok yazıyor diye e, basit böyle bir böyle eleştiriler yapılıyor çünkü hani. Azinesin Nesin basit yazıyor. Oysa ki Azinesin kendisi de söylüyor. E, insanların bu kadar basit okumaları için ben onları en az 4-5 defa diyor yeniden yeniden oturup yazıyorum diyor. E tabi yani basit e, yazmakla. E, yazdım işim bitti değil. Sa sabun köpüğü.